Kelile ve Dinle Tasmalı Güvercin Seslendiren Akın Altan Kral Depşelim Filozof Beydeba'ya dedi ki, Birbirine samimi bağlarla bağlı bulunan dostların, Bağlılıklarının nasıl başladığını Ve birbirlerinden nasıl yararlandıklarını bana anlat. Aldı sözü Beydeba. Aklı başında hiçbir adam,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 ''Bakalım bu herif ne yapacak göreceğim.'' diye söylendi. Derken avcı ağına attı, üzerine taneler serperek ona yakın bir yerde gizlendi. Az sonra tasmalı güvercinlerin beyi olan bir güvercin yanında bir güvercin grubuyla oradan geçti. Ne güvercin beyi ne de arkadaşlarının hiçbiri ağa görmeden tanelere üşüşüp toplamaya başladılar. Bir anda neye uğradıklarını şaşırıp hepsi birden aba takıldılar. Bunun üzerine avcı sevinçle ve neşeyle geldi. Güvercinlerin her biri tuzaktan kurtulmak için çırpınıp çareler aradılar. Tasmalı güvercin şöyle bağırdı: "Tuzaktan kurtulmak için çareler ararken aranızdaki birliği ve dayanışmayı bozmayın. Kimse sadece kendi canını kurtarmaya kalkmasın. Hepimiz tek bir kuş gibi uçmalıyız." Ve sürekli birbirimizle yardımlaşmalıyız. Böylelikle her birimiz, diğerimiz sayesinde kurtulmuş oluruz.'' dedi. Güvercinler, tasmalı güvercinin dediklerini tutarak, birbirleriyle el birliği ederek, güçlerini toparlayıp, hep birlikte ağa koparıp, onunla havaya yükseldiler. Fakat avcı, yine de ümidini onlardan kesmedi. Biraz uçtuktan sonra, onların düşeceklerini sandı. Bu arada olup biteni seyreden karga kendi kendine ''Bu güvercinleri mutlaka takip etmeli ve sonuçlarının ne olacağını görmeliyim.'' dedi. Bir ara güvercin beyi etrafına baktı ve avcının kendilerini izlediğini fark etti. Bunun üzerine güvercinlere şöyle dedi. ''Görülüyor ki bu avcı bizi takip etmekte kararlı. Açıktan değil de yerleşim yerlerinden doğru gidersek.''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 Tasmalı onu kendi adıyla, Zeyrek diye çağırdı. Fare de deliğinin içinden, ''Sen kimsin?'' diye karşılık verdi. ''Ben dostun tasmalı güvercinim.'' Fare koşarak tasmalı güvercine geldi ve, ''Seni bu hale düşünen nedir?'' diye sordu. Tasmalı güvercin şöyle cevap verdi. ''Hayır ya da şer, hiçbir şey kaderin dışında meydana gelmez.''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 Böyle bir dostluğu karşılıksız bırakmanın kendisine yakışmayacağını söyledi ve farenin güzel uyuna hayran kaldığını ifade ederek uzun uzun onu övdü. Bunun üzerine fare şöyle cevap verdi. Düşmanlık iki türlüdür. Biri fil aslanın düşmanlığında olduğu gibi birbirine denk olan düşmanlıktır. Çünkü bazen aslan fili bazen de fil aslanı öldürür.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 Ona, hoş geldin, dedikten sonra sordu. Buralara gelmenin sebebi nedir? Bunun üzerine karga fareye şöyle dedi. Hem bana anlatacağım diye söylediğin haberleri ve hikayeleri anlat, hem de kaplumbağanın sorusuna da cevap ver. Çünkü senin yanında ben neysem, kaplumbağada odur. Fare anlatmaya başladı.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 ''Doğru ama bir dostum tehlikedeyken ben yuvamda nasıl rahat oturabilirim ki? Ben seni düşünürken kendi başıma gelecekleri düşünemedim.'' dedi. Avcı, fare tam ipleri kesmeyi bitirmek üzereyken çıka geldi. Fare hemen bir deliye saklandı. Akıllı karga uçup kaçtı. İplerini koparan ceylan da fırlayıp kaçtı. Ortalıkta sadece kaplumbağa kalmıştı.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 Bence Ceylan ağır yaralıymış gibi topallıya topallıya yürüyerek avcıya görünmeli. Avcı yakalamak için ona doğru koştuğunda, çabuk koşmasını engellediği için kaplumbağayı elinden mecburen bırakmak isteyecektir. Avcı onun peşinden koşarken ben de kaplumbağayı esir eden iplerinden onu kurtarırım. Böylece bu tehlikeden bir an önce uzaklaşıp yuvamıza döneriz. Akıllı karga seni uçarak takip etsin.